Bir keresinde heykel olmak ona düştü. Herkelin kaidesi olarak çirkin nirmat nirmatskiyi seçti. Adamcağızı yüzü koyun yatırdı. Ortalık kahkahalarımızdan, haykırmalarımızdan inliyordu. Benim gibi ağır başlı, etikete pek önem verilen bir evde yetişmiş bir genç için bu derece taşkın, patavatsız, çılgınca eğlenceler ve yepyeni tanımadığı muhit hayli baş döndürücüydü. Serseme çevirdi beni. Herkesten hızlı gülüyor,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 Yo gelme, canını atabilmek istiyorsa yalnız git. Ben de gitmeyeceğim zaten, seyise söyle. Dönerek hızla uzaklaştı. Bahçeden çıktı. Peşinden baka kaldım. Gidişimi duvarın üstünden görünen şapkasının hareketinden izliyordum. Zasekinlere gidiyordu. Babam prenseslerde bir saat kadar kaldı, döner dönmez kasabaya gitti. O gün eve geç döndü. Akşam yemeğinden sonra ben de Zaseskinlere gittim.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 Zinayda'yı hatta belki kendisini de ona aşık olduğunu adeta zorla inandırmaya çalışıyor. Adına yazdığı sayısız şiirlerde göklere çıkarıyordu onu. Şiirlerini tabii olmayan ama içten kopan coşkun bir heyecanla okuyordu. Zinayda duygulanmakla beraber hafiften alay alıyordu aşık şairi. Pek inandığı yoktu galiba. Maydonov'un birkaç şiirini dinledikten sonra, deyimine göre havayı temizlemek için Puşkin'in şiirlerini okutuyordu ona.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 Zinayda'nın konta karşı duruşu gibi, bulunduğu çevreyi küçümsemesi, kendini herkesten üstün görmesi, başına buyruk hareketleri gördüğü yanlış eğitimle, bulunduğu abur cubur muhitle, hatta annesinin hiç de oğlunu sayılmayan etkisiyle açıklanabilirdi. Evinde gördüğü örnekler, ister istemez her şeye karşı bir umursamazlık yarattı onda. Örneğin, uşakları vonifati evde şeker kalmadığını haber verir, toplantılarında çirkin bir dedikodu yüzünden bir hırgür çıkar, Zinayida tam bir vurdumduymazlıkla adam sende bana ne diye üstünde bir an bile durmazdı. Ben de aralarında piştim birçok şeyi hoşgörür oldum. Fakat şu Malevski'nin kendine az tilki kıvranışlarıyla Zinayida'ya sokulmasına hiç dayanamıyordum. Kızım oturduğu iskemlenin arkadığına abanıp kendini beğenmiş bir halle kulağına bir şeyler fısıldamaya başlayınca kan beynime sıçradı. Ama Zinayida Malevski'yi hiç yadırgamadan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 Çok güzel ama bir manzume için yeter bir konu değil. Yine de lirik bir şiir için fikrinizden faydalanırım. Tabii romantik bir şey olacak, dedim Malevski. Şüphesiz, biron üslubunda. Genç kont dudak büktü. Bence Hugo, birondan daha üstün, daha değerli bir şair. Evet, dedi Maydanov, Hugo çok yüksek bir yazardır. ''Arkadaşım Tonkaşeyev geçenlerde yazdığı El Trovatore adlı İspanyol romanında...'' ''Şu suri işaretleri baş aşağı konulmuş kitaptan mı bahsediyorsunuz?'' dedi Zinaida. ''Evet, İspanyol usulüymüş bu. Şey, ne diyordum? Şu bizim Tonkaşeyev...'' Zinaida yeniden sözünü kesti. ''Aman rica ederim. Klasikçilik, romantiklik bahsi üzerinde mahut tartışmanıza başlamayın şimdi. Oyun oynayalım. Ne oynasak acaba?''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 Beni avutmak için söylüyorsunuz. Zinayda gözlerini kısarak onu süzdü. Bu kadarla avunabilirsiniz demek. Sonra başka söyleyecek şeyi bulamamış dahir, ah yüz başım ah diye iç çekti. Bana dönerek, siz de gezintimize katılır mısınız Boldemar? dedi. Yüzüne bakmadan, kalabalık at gezilerinden hoşlanmam diye murulandım. Öyle mi? Fransızca. Baş başa. Gezmeyi tercih edersiniz. Ne yapalım bizden söylemek? Zinayda subaya gülümseyerek baktı. Hadi Beleuzorov, göreyim sizi. Yarın at isterim. Atın kirasını neyle ödeyeceksin? Diye söze karıştı odaya giren annesi. Zinayda kaşlarını çattı. Sizden para istemedim. Beleuzorov'un bana güveni var. Güveni varmış, diye homurdandı prenses. Sonra birdenbire olanca sesiyle haykırı verdi. Dünyaşka, Dünyaşka, size zil almıştım mamam. ''Dunyaşka!'' diye tekrarladı kocakarı. Beleuzoro vedalaşırken ben de onunla birlikte kalktım. Zinayda kalmam için ısrar etmedi.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 Kader kısmet oynarken Zina'yı birkaç arkadaşa düşlerini anlatmasını söyledi. Eğlenceli olmadı nedense. Düşlerin kimi Belevzorov'unki gibi yavan, saçmaydı. Atına balık yedirmiş, atın kafası tahtadan olmuş, kimi de açıkça uydurulmuş hikayelerdi. Hele Maydonov'unki dört başı mamur bir efsaneydi. Mabetler, harp çalan melekler, dile gelen çiçeklerle uzaktan gelen müzik sesi, neler yoktu içinde...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 oyunumuz bu tatsız olaydan sonra uzun sürmedi Malevski meselesinden daha çok başka izahı güç acı tortulu bir duygu hepimize sindi keyfimizi kaçırdı Maydanov şiirlerini okudu Malevski taşkın bir hayranlıkla övdü onları Yaltaklanıyor diye fısıldadı bana Luşin Az sonra dağıldık Zinani da birdenbire durgunlaştı annesi başının ağrıdığı haberini yolladı Romatizmasından şikayet eden Nelmatki'nin kalkması hepimize dağılma işareti oldu. O gece uzun zaman uyuyamadım. Zinani damının hikayesi içimde yer etti. Bir ima vardı bunda ama kimi neyi kastediyordu acaba diyordum kendi kendime. Yoksa hayır mümkün değil olamazdı bu. Hikayeyi anlatırkenki yüzü, bahçede beraber dolaştığımız gün söyledikleri, bana karşı günü gününe uymayan halleri bir bir aklıma geliyor.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 Tabii nedimler emrinde bulundukları kimseleri adım adım izlerler. Ne yaptıklarını bilirler. Sesini alçaltarak gece gündüz göz hapsini alırlar sevdiklerini. Ne demek istediğinizi anlamıyorum kont. Öyle mi? Bu kadar açık konuştuğum halde. Aşk olsun size. Dikkat edin. Gece gündüz peşinde olup izleyeceksiniz. Gündüzleri o kadar önemli değil.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 Bir zamandan beri sinirleri hayli bozuk olan annem nasılsa benimle ilgilendi. Meşhum halim dikkatini çekti. Yemekte, ''Ne o? Suratım bir karış. Hasta mısın?'' diye sordu. Hoşgörür bir gülümsemeyle başımı hayır anlamında salladım. Sebebini bilse, dedim içimden, saat on bire çalarken odama çekildim. Soyunmadan yatağıma uzandım. Gece yarısının olmasını bekledim. Tam on ikide, ''Tamam vakittir.'' dedim.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 Eski bir salıncağımız vardı. Oturup sallamaya başladım. Kalın çuhadan, yaldızlı şeritlerle işlenmiş resmi elbisesiyle dimdik oturmuş, salıncağın iplerine sımsıkı tutunuyordu. ''Bu sıcakta nasıl dayanıyorsun buna?'' dedim. ''Yakanı aç bari.'' ''İstemez, alışığız biz.'' Yüzü ablasına benziyordu, özellikle gözleri. Bu çocukla ilgilenmek hem hoşuma gidiyor, hem ince, iç kemirici bir hüzün veriyordu.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 Başımda kavak yelleri estiği çağımda bir gün, ölümlü dünyanın ötesinden gelen bir sese kayıtsız kalmadım. Zinaida'nın ölümünü öğrendikten birkaç gün sonra, o sıralar oturduğum evde ihtiyar, kimsesiz bir kadının ölmek üzere bulunduğunu haber almıştım. Garip bir kuvvet beni hastanın ölüm döşeğine çekti. Kuru tahta üstünde, başının altında sadece bir torba, paçavralarla örtülü, ölümle pençeleşen bir kadın gördüm. Ömrü boyunca gün görmeden...